Habitler Yolu Şeytanın Hile ve Desiseleri Yazan İmam Gazali Seslendiren Ayhan Yalçın Şeytanın hile ve desiseleri Gerçekten şeytan, insana ibadet hususunda yedi yoldan hile yapar. 1- Onu ibadet yapmaktan nehyeder. Eğer Cenab-ı Hak, kulu korumayı murad ederse kul, ''Gerçekten benim ibadet yapmaya ihtiyacım var. Ebedi olan ahiret hayatı için şu fani dünyada biraz azı almam lazımdır.'' diyerek şeytanı reddeder. 2- Sonra insana, amelini tehir etmesi için emreder. Eğer Cenab-ı Hak kulu korumayı murad ederse o kul, ecelim elimde değil, eğer bugünün işini yarına tehir edersem yarının işini ne zaman yapacağım? Çünkü her günün kendine mahsus bir işi vardır diyerek şeytanı reddeder. 3. Sonra kula işi acele yapmakla emrederek ona şu ve şu işi yapabilmen için acele et der. Eğer Cenabı Hak onu korumayı dilerse sonuçlandırılan az bir amel noksan olarak yapılan çok amelden hayırlıdır diyerek şeytanı reddeder. 4. Daha sonra insana halka gösteriş için amelini tam artırmayı emreder. Eğer Cenab-ı Hak onu muvaffak etmek murad ederse kul, ''Niçin halka gösteriş için amel yapayım? Allah'ın görmesi bana yetmez mi?'' Demek suretiyle şeytanı reddeder. 5. Daha sonra da onu ucube düşürmek için şöyle der. Sen ne büyük ne uyanık ve ne faziletli bir kişisin. Eğer Cenab-ı Hak onu muhafaza etmeyi murad etmişse kul, bu niyet Allah'tandır. Beni tevfikına mazhar eden ve ameline kendi lütfuyla büyük bir kıymet veren O'dur. Eğer ona lütuf ve kiremi olmasaydı, Allah'ın bana verdiği nimet ve benim ona karşı yaptığım masiyetin yanında şu amelin ne kıymeti kalırdı, diyerek şeytanı reddeder. 6. Sonra ona şu altıncı yolu dener. Bu altıncı yolun hile ve desisesi çok büyük olduğundan ona ancak çok uyanık olanlar vakıf olabilir. Şeytan insana, ibadetini gizli yap, muhakkak Cenab-ı Hak gizli olan o amelini açıklayacaktır. Demek suretiyle bütün ibadet yapanların amelini çeşitli hile ve diziselerle riya karıştırmak ister. Eğer Cenab-ı Hak bu hileden muhafaza etmeyi murat ederse kul, Ey melon şeytan! Sen şimdiye kadar amelimi ifsad etmeye çalışıyordun. Bense ancak Allah'ın kuluyum. O benim efendimdir. O dilerse ibadetimi açıklar, dilerse gizler. Dilerse beni yüce, dilerse hakir kılar. Bunların hepsi ona ait olan şeylerdir. İsterse bunları insanlara açıklasın, isterse açıklamasın, beni ilgilendirmez. Zaten insanların elinden hiçbir şey gelmez, diyerek şeytanı reddeder. 7. Sonra şeytan ona şu yolu da deneyerek şöyle der. Şu ibadeti yapmana ne lüzum var? Eğer sen, sahit olarak yaratılmışsan, zaten ibadeti terk etmek sana zarar vermez. Yok. Eğer saki olarak yaratılmışsan, zaten ibadeti yapmanın sana faydası olmaz. Eğer Cenab-ı Hak onu muhafaza etmeyi Murad etmişse, kul şöyle diyerek şeytanı reddeder. Ben ancak kulum. Kulaysa emre itaat gerekir. Cenab-ı Haksa rububiyet sıfatıyla dilediği gibi hükmeder ve dilediği gibi yapar. Ben ne olursam olayım ibadetin bana faydası vardır. Çünkü... Eğer ben sa'it insansam sevabının fazla olması için onu yapmaya muhtacım. Yok, eğer şaki olarak yaratılmışsam yine ibadet etmeye muhtacım. Hiç olmasa ileride eğer ibadeti yapsaydım belki Allah beni cezalandırmazdı diyerek nefsimi kötülemem. Ayrıca cehenneme muti olarak girmem. Oraya asin girmekten bana daha iyidir. Cenab-ı Hak'ın vaadi hak olduğuna göre böyle bir şey nasıl olur? Allah yapılan ibadetlerin mükafatlarını vaat etmiştir. Ona iman ve ibadet eden kimse elbette cehenneme girmeyecektir. Zaten cennete girmek yapılan ibadetin karşılığı değil, belki Allah vaad ettiği içindir. Bundan dolayı Cenab-ı Hak, Said olan kişilerden hidayeten şöyle cevap vermiştir. Biz cennet vaadinde sadık olan, Bizi cennetten neresini dilersen konmak üzere bu yere mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. O halde uyan. Muhakkak ki durum gördüğün ve duyduğun gibidir. Diğerlerini de buna kıyas et. Allah'tan yardım iste. Zira her şey O'nun kudretindedir. Tevfik ve hidayet de ancak O'ndandır. Kudret ve kuvvet yüce olan Allah'ındır. Nefis. Ey Allah'a ibadet etmek isteyen kişi, Allah hepimizi nefsin afetinden korusun. Daima kötülükle emreden şu nefsinden kaçınman gerekir. Çünkü O, düşmanların en zararlısı, belaların en belalısıdır. Onun ilacı, ilaçların en zoru, hastalığı, hastalıkların en çetini ve tedavisi ise tedavilerin en müşkil olanıdır. Bunun da sebebi iki şeydir. 1- Nefis içte bulunan bir düşmandır. Eğer hırsız evin içinde olursa iyiliği az, zararıysa büyük olur. Şair ne kadar doğru söylemiş. Nefsim beni daima sonu zararlı olan şeylere çağırır. Hastalık ve ağrılarım artırır. Kaburgalarımın arasında bulunan düşmandan nasıl kurtulabilirim? 2. Nefis sevimli bir düşmandır. İnsansa mahpû bunun ayıplarını görmekten kördür. Nitekim şair şöyle demiştir. Dost ve kardeşlerinin ayıbını görmüyorsun. Razı olduğun müddetçe onlarda bulunan bazı ayıpları dahi görmezsin. Memnunluk gözüyle bakman bütün ayıplara karşı körlüktür. da bakmansa ayıpları meydana çıkarır. O halde insan kendi kendine bütün kötülükleri iyi görmeye başlar. Onun hiçbir ayıbına mutlali olmak istemez. Halbuki nefis, düşmanlık ve zararıyla insanı bilmeden rüsvalık ve helâke sürüklemektedir. Ancak Allah'ın kendi lütfuyla koruduğu ve kendi rahmetiyle yardımda bulunduğu kişiler müstesna. Sonra ben derim ki, ey insan, ikna edici şu nükteyi düşün. Düşünecek olursan, yaratılıştan kıyamete kadar meydana gelen fitne, rezalet, helak, günah ve afet gibi şeylerin temelinde, ya doğrudan doğruya veyahut bir vasıta nefsin bulunduğunu görürsün. Allah'a ilk defa isyan eden şeytan olmuştur. Onun isyan etmesine sebepse takdiri ilahiden sonra kibirlenmesi ve Hazreti Adem'e haset etmesiyle hevayı nefsine uymuş olmasıdır. Söylendiğine göre onun bu isyanı 80 bin sene ibadet ettiği halde onun dalalet denizine attı. Ebedi olarak o melun orada boğuldu. İblis isyan ettiği zaman ne dünya ne malukat ve ne de onu azdıracak bir şeytan vardı. Belki kibirli ve kıskanç bir nefis vardı. İblis ona uyarak yaptığını yaptı. Sonra Hz. Adem ve Havva'nın günahını bir düşün. Nefislerinin şefani isteği ve cennette ebedi kalma hırsı. İblis'in sözüne aldanmalarından vesile oldu. Böylece Cennet ve indi ilahiden şu hankir, basit, fani ve helak edici dünyaya düştüler ve çeşitli musibetlerle karşılaştılar. Evlatları da o günden kıyamete kadar karşılaşacaklar. Daha sonra kabil ve hamil hadisesini düşün. Bunların böyle olmasına sebep asiyet ve cimriliktir. En son olarak Arut ve Marut'un hadisesini düşün. Bunların bu hali düşmelerine sebep de şehvetleri olmuştur. Sonra bu gibi olaylar kıyamete kadar devam eder ve gider. Halk içerisinde çıkan bir fitne, rezalet, sapıklık ve mansiyet yoktur ki nefis onun temelini teşkil etmesin. Eğer nefis olmasaydı bütün insanlar selamet ve hayırda olurlardı. Dünyanın zararı bu kadar büyük olduğuna göre aklı olanın ona karşı çok ihtimam göstermesi gerekmez mi? Hidayet ve tevfik Allah'tandır. Eğer bu düşmandan kurtulmamızın çaresi nedir? Ona karşı ne gibi tedbirler alabiliriz? Bunları bize açıklar mısın dersen, bil ki yukarıda anlattığımız gibi nefsin işi çok zordur. Diğer düşmanlar gibi onu bir defa da mahvetmek maalesef mümkün değildir. Çünkü o aynı zamanda bir ve alet mesabesindedir. Anlatıldığına göre bir Aravi birine hayırlı bir dua yaparak, Allah nefsinden başka bütün düşmanlarını zelil ve perişan eylesin demiş. Nefsin zararlarından dolayı onu aniden ihmal etmek mümkün değildir. O halde onun hakkında orta bir yol seçmelisin. Hayır işleyecek derecede onu terbiye ve takviye eder, şımarmaması için de onu zayıflatır ve hapsedersin. Öyleyse nefis hususunda zor bir ilaç ve ince bir görüşle, evet çok ince bir görüşle karşı karşıyasın. Ayrıca yukarıda da anlattığımız gibi her iki faydayı da elde edebilmek için onu takva gemiyle gemlemelisin. Eğer nefis gemlenmeyecek kadar azgın ve kötü huylu bir hayvandır, onu zapt etmek için çare nedir dersen bil ki gerçekten sen bu sözünde haklısın. Gemlenebilmesi için onu da ima takir etmen gerekir. Alimlerimiz şöyle demiştir. Üç şey... Nefsi zelil eder ve isteklerini kırar. 1- isteklerini reddetmek. Çünkü azgın bir hayvan yemi eksiltildi mi uysallaşır. 2- Çokça ibadet yapmak suretiyle onu ağır bir yük altında bırakmak. Çünkü eşeğe az yem verilir ve çok yük yüklenirse sahibine inkiyat etmeye mecbur kalır. 3- Allah'tan yardım istemek ve sana yardım etmesi için ona niyazda bulunmak. Yoksa kurtuluş mümkün değildir. Hz. Yusuf'un şu sözünü işitmedin mi? Bununla beraber ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emredendir. Muhakkak. Şu üç şeye devam ettiği müddetçe Allah'ın izniyle azgın olan nefsin sana inkiyat edecektir. O halde ona malik olmaya, onu gemlemeye ve onun şehrinden emin olmaya çalış. Eğer şimdi takvanın ne demek olduğunu bize anlat, ta ki onu anlayalım dersen, evvela bil ki takva kıymetli bir hazinedir. Eğer onu elde etmeye muvaffak olabilirsen, onda nice hikmetli mücevherler, nefis eşya, çokça hayır, güzel rızık, büyük bir kurtuluş, zafer ve saadet bulursun. Sanki dünya ve ahiret saadeti takva denen o tek hasretin altında toplanmıştır. O kelimenin Kur'an'da geçen yerlerini düşün. Allah-u Teala nice hayırları, nice mükafatı ve sevap vaatlerini ve nice saadetleri ona bağlamıştır. Ben onlardan yalnız on iki tane hasreti sana sayacağım. Takva sahipleri methediliyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Eğer katlanır, sakınırsanız işte bu hadiselere karşı gösterilmiş bir azm-ı metanettendir. Ali İmran Suresi 186 Düşmanların şehrinden mahfuz ol. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Eğer göğüs gerer, sakınırsınız. Onların hilekârları size hiçbir şeyle zarar veremez. Ali İmran Suresi 120 Allah'ın yardımına nail olurlar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Çünkü Allah hiç şüphesiz, Küfür ve masiyetlerden sakınanlarla bir de daima iyilik edenlerin kendileriyle beraberdir. nahl Suresi 128 Allah'a takva sahiplerinin dostudur. Câsiye Suresi 19 Sıkıntılardan kurtulup helal rızık elde ederler. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah, ona bir kurtuluş, çıkış yeri ihsan eder. Onu, Hatruh hayaline gelmeyecek bir cihetten de rızıklandırır. Talak Suresi 2 ve 3 İşleri düzelir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sözü doğru söyleyin ki Allah işlerinizi iyiye götürsün. Asap Suresi 70 ve 71 Günahları affolunur. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sözü doğru söyleyin ki Allah işlerinizi iyiye götürsün ve günahlarınızı yargılasın. Asaf suresi 70-71 Allah'ın sevgisini kazanırlar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah müttakileri sever. Ali İmran suresi 76 Amelleri kabul edilir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah ancak kendisinden korkanlarınkini kabul eder. Maide suresi 27. İzzet ve ikrama nail olurlar. Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki sizin Allah nezdinde en şerefliniz takvaca en ileride olanınızdır. Hucurat suresi 13. Ölüm halinde müjdelenirler. Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Haberiniz olsun ki Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahsun da olacak değillerdir. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjdeler vardır. Yunus suresi 62-64 Cehennem azabından kurtulurlar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Sonra takvaya erenleri kurtaracağız. Meryem suresi 73 Halbuki çok sakınan ondan uzaklaştırılacaktır. Leyl suresi 17 Ebedi cennette kalırlar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan cennete ki en iyi göklerle yer kadardır koşuşun. Ali İmran Suresi 133 İşte bütün bunlar dünya ve ahiretteki hayır ve saadetin şu takva kelimesinin altında bulunduğunu izah ediyor. Öyleyse ey insan ondan nasibini almayı unutma. İbadetin temeli üç esas üzerine kurulmuştur. Kullar bu sayılan niyetlere üç sebepten dolayı nail olurlar. Birincisi, evvela tevfik ve teyidi ilahiye mazhar olmak, o ancak müttakiler için mümkündür. Nitekim Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Allah muhakkak takva sahipleriyle beraberdir. İkincisi, işlerin düzelmesi ve eksikliklerinin tamamlanması. O da ancak müttakiler için mümkündür. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sözü doğru söyleyin ki Allah işlerinizi iyiye götürsün. Üçüncüsü, amellerin kabul edilmesi. O da yine muttakiler için mümkündür. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah ancak kendisinden korkanlarınkini kabul eder. İbadetin aslı bu üç temel üzere kurulmuştur. Evvela ibadeti yapabilmen için Allah'ın tevfiki, Sonra amel tamamlanıncaya kadar ondaki eksikliklerin giderilmesi. Daha sonra da yapılan amelin tamamlandığı zaman kabulü. İşte bu üç şey için abidler Allahu u yani yazda bulunarak şöyle derler. Ey Rabbimiz! Sana ibadet yapmak için bizi muvaffık kıl. noksanlarımızı tamamla ve bunları bizden kabul buyur. Dünya ve ahiret saadetini kazanmak için ne yapmalı? Allah bütün bunları takva sahiplerine vaat etmiş ve mutlakilere bunlarla kul istesin istemesin ikramda bulunmuştur. O halde eğer Allah'a ibadet yapmak hatta dünya ve ahiret saadetini kazanmak istiyorsan sen de takva sahibi ol. Şair ne kadar doğru söylemiştir. Kim Allah'tan korkarsa işte o Ticaretinde daima kazançlıdır. Bazıları da şu beyti yazmışlardır. Kişinin kabrine kendisiyle beraber takva, ameli ve şalinden başka hiçbir şey girmez. Diğer bir şair de şöyle söylemiştir. Kim Allah'ı bilir de marifetullah onu diğer şeylerden müstani kılmazsa, o kimse bedvahtır Kul, zenginliğin vermiş olduğu şerefleri yapabilir, asıl şeref, müttakiler içindir. İbadet ehli kimselerin Allah'a ibadet ederken karşılaşmış oldukları tehlikeler onlara hiçbir zarar vermez. Bazıları da bazı mezar taşlarına şöyle yazmışlardır. Takvadan başka dünya ve ahirette faydalı olarak hiçbir azık yoktur. Ondan istersen al, istersen alma. Sonra mühim bir hususu düşün. O da şudur. Farz et ki bütün ömrünü ibadette geçirdin. Çalıştın ve meşakkatlere tahammül ettin. Hatta bütün isteklerin yerine geldi. Bütün mesele bunların kabul edilmesinde değil midir? Halbuki sen biliyorsun ki Allah'u Teala şöyle buyurmuştur. Allah ancak kendisinden korkanlarınkini kabul eder. O halde bütün mesele takvaya yöneliyor. Bundan dolayı Hazreti Ayşe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah'ın dünyada takva sahiplerinden başka hiçbir şey, ve hiçbir kimse sevindirmezdi. kataadeden şöyle söylendiği rivayet edilmiştir. Tevrat'ta şöyle yazılıdır. Ey insanoğlu! Allah'tan kork, dilediğin yerde uyu. Bana nakledildiğine göre Amir bin abd Kays ölürken ağladı. O her gün bin rekat namaz kılar sonra yatağına gelerek Ey bütün serlerin merkezi! Vallahi Allah hakkı için senden bir an memnun kalmadım derdi. Bir gün yine ağlamıştı kendisine, ''Seni ağlatan şey nedir?'' şeklinde sorulduğunda, Allah'ın, ''Allah ancak kendisinden korkanlarınkini kabul eder, sözüdür.'' dedi. Sonra bunların temelini teşkil eden diğer bir nükteyi düşün. O ülkede şudur. Nakledildiğine göre bazı salih kişiler şeylerine, ''Bize bir tavsiyede bulununuz.'' dediklerinde şeyleri, size alemlerin Rabbinin, Geçmiş ve gelecek bütün insanlara yaptığı tavsiyeyi tavsiye ediyorum. Andolsun ki sizden evvel kendilerine kitap verilenlere de sizlere de Allah'tan korkun diye tavsiye etmişizdir. Ben de derim ki Allahu Teala kulun yararına olan şeyi herkesten daha iyi bilmez mi? Eğer dünyada kul için takvadan daha yarayışı, daha hayırlı, daha sevap, ibadet yönünden daha büyük, makam bakımından daha yüce daha faziletli ve sonuç bakımından daha karlı bir hasret olsaydı, elbette Allah'u Teala hikmet sahibi ve rahmeti geniş olduğu için onu avam kullarına emreder ve seçkin kullarına tavsiye ederdi. Madem ki Allah şu tek bir hasretle tavsiye etti, geçmiş ve gelecekteki bütün kullarına takva üzerinde birleştirdi ve ona hasretti, bundan anlamış oldum ki takva vazgeçilmez bir gayedir ve ondan başka hiçbir maksat yoktur. Yüce Allah bütün öğüt, hidayet, irşat, tembih, teedil, talim ve ahlaklarını güzelleştirmeyi kendi hikmet ve rahmetine yakışır bir şekilde şu bir tek tavsiyede toplamıştır. Yine biliyorsun ki takva denilen şu hasiyet dünya ve ahiretteki bütün hayırları cami ve kulluk bakımından en yüce mertebelere kavuşturacak mühim hususları ihtiva eder. Şair ne güzel söylemiştir. Biliniz ki takva, şeref ve efendiliğin ta kendisidir. Dünyayı sevmense zillet, yoksulluk demektir. müttaki bir kolun gerçek takva sahibi olduğu müddetçe hiçbir kusuru yoktur. İster çulhacı, isterse kanalıcı olsun. Şu söylediklerimiz asıldır. Bunun üzerinde bir şey ilave edilmez. Nur ve hidayet gösteren ve icabıyla amel eden kimse için bu kifayet eder. Allah... Tefik ve hidayet sahibidir. Takvanın izahı. Eğer dersen ki, doğrusu şu hasletin kadir ve kıymeti büyük, mevki yüce ve onu bilmeye de fazlaca ihtiyaç var, o halde şimdi onu izah etmek gerekir. Bil ki, hakikaten onu izah etmek gerekir. O hasletin kadirinin yüce ve onu istemenin lüzumlu olması ve onu bilmeye ihtiyaç duyması onun hakkıdır. Fakat sen biliyorsun ki, bütün tehlikeli ve büyük işleri elde etmek, çokça araştırmaya, büyük bir zahmete, yüce bir himmete ve hummalı bir şekilde çalışmaya muhtaçtır. O halde bu haslet büyük ve yüce bir hasret olduğuna göre onu isteme uğruna çalışmak, gereğini yerine getirmek, onu elde etmek için ihmam göstermek de yine büyük bir iştir. Çünkü iyi olan şeyler meşakkatin, zevkler de çekilen zahmetin miktarına göre değer kazanır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, ''Bizim uğrumuzla mücadele edenlere gelince, biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah ihsan erbabıyla beraberdir. Allah öyle merhametlidir ki, onun kudreti önünde bütün güçlükler kolaylaşır. Bu hasletin izahını iyice öğrenebilmen için cidden iyice dinle ve iyice anla. Sonra onları yerine getirmek için de kolları sıva. Allah'tan yardım iste ki, öğrendiğinle amel edebilirsin. Çünkü bütün mesele bundadır. Tevfik ve hidayet ancak Allah'tandır. Biz de deriz ki, evvela bil ki Allah dinimizi mübarek kılsın ve yakinimizi artırsın. Şeylerimize göre takva, daha önce senden benzeri geçmemiş bir günahtan, onu terk etmedeki azminden dolayı seninle günah arasına bir mani teşkil edebilmesi için kalbi temiz tutmaktan ibarettir. Şeyhimiz Ebubekir Bekir Erverrak şöyle demiştir. Bunun sebebi şudur. Lügatte takva kelimesinin aslı vikaye mastarından gelen vakva kelimesidir. Vk, yeki, vikayetten ve vakva denir. Vakvan kelimesinin vavı tayya kalbedilir, tüklen olduğu gibi vakvanın vavı da tayya kalbedilerek takva olmuştur. O halde Günahı terk etmedeki azmi ve onu kalbine yerleştirmesindeki kulla günah arasına bir mani teşkil ettiğinden o kimse müttaki vasfıyla vasıflandırılabilir. İşte bu temizlik, azim ve bunu kalbe yerleştirmeye takva denir. Takva kelimesi Kur'an'da üç manada kullanılır. Birinci, aşiyet ve heybet manasındadır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ancak benden korkun. Öyle bir günden sakının ki hepiniz o gün Allah'a döndürüleceksiniz. İkincisi, ibadet ve taat manasındadır. allah Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. İbni Abbas, Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Mealindeki ayetin manası, Allah'a nasıl ibadet etmek lazımsa öyle ibadet edin demektir demiştir. Mücahitte, isyan edilmemek şartıyla itaat edilecek, unutulmamak şartıyla anılacak ve küfrana nimette bulunulmamak şartıyla da şükredilecek demektir. Üçüncüsü, kalbi günahlardan temizlemek manasındadır. İşte hakiki takvada öncelikler değil, budur. Cenab-ı Hak şöyle buyurduğunu biliyor musun? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, geçmiş günahlardan dolayı Allah'tan korkarsa, Gelecek günahlarından naşide ondan sakınırsa, kurtuluşu bulanlar da bunların ta kendileridir. allah Teala burada önce itaat ve haşiyeti, sonra da takvayı anlatmıştır. O halde bundan anlamış oldun ki, hakiki takva, itaat ve haşiyetten başka bir mana ihtiva ediyor ki, o da kalbi benzeri geçmemiş bulunan bir günahtan temizlemektir. Takvanın dereceleri Sonra da şeylerimiz takvanın üç derecesi vardır demiştir. Allah'a şirk koşmaktan korunmak, bid'atleri yapmaktan korunmak, diğer günahlardan korunmak. Cenab-ı Hak bunları bir ayeti kerimede toplamıştır. O da Allah'ın şu yüce sözüdür. İman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar, bundan sonra haram olan şeylerden de sakındıkları, imanlarında sebat ile iyi şeylerle devam ettikleri, sonra haram denilen şeylerden daima sakınıp haram olduklarına iyice inandıkları ve yine sakınmakta devam ve ısrarla güzel işleri arayıp onlarla işgal eyledikleri takdirde haram kılınmazdan evvel tattıklarında üzerinde hiçbir suç yoktur. Takvanın ilk mertebesi, şirkten korunmaktır. Takva karşılığında kullanılan imandan maksat tevhiddir. Takvanın ikinci mertebesi, bidatten korunmaktır. Buradaki takvayla beraber zikredilen imandan maksatsa ehli sünnet ve cemaatin itikadını ikrardır. Takvanın 3. mertebesi çeşitli günahlardan korunmaktır. Takvanın bu mertebesinde ikrar gerekmediğinden itaat ve istikametten ibaret bulunan ihsan karşılığında kullanılmıştır. Bu mertebe itaat ve istikamet mertebesi olur. Alimlerin Takvanın manaları hakkında söyledikleri bunlardan ibarettir. Derim ki, ben de takvanın helal olan şeylerle israftan kaçınmak manasına geldiğini buldum. Hz. Nebi'den rivayet edilen meşhur bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Müttakileri müttaki denmesine sebep, mahsurlu olan şeylerden kaçınmak için kendilerine mahsur bulunmayan şeyleri bile terk etmeleridir. Ben de alimlerimizin söyledikleriyle, Resulullah'tan rivayet edilen haberin aralarını tehlif etmek istedim. Yine derim ki, takva dinine zarar vermesinden korktuğun her şeyden kaçınmaktır. Nitekim, yemek veya içmek, yahut meyve veya şeylerden vücuda zarar verecek her şeyden hastanın perhiz edilmesine sakınıyor denir. Sonra, dine zarar vermesinden korkulan şeyler de iki kısımdır. Sırf haram ve günah olan şeyler, helalin aşırı derecesi, çünkü helalin aşırı derecesiyle meşgul olmak ve ona dalmak, sahibini harama ve sırf isyana teşvik eder. Bunun sebebi ise hırs, haddi tecavüz, aşırı istek ve isyandır. O halde dini işlerinde zarardan emin olmak isteyen kimse haramdan kaçınır ve harama çekme korkusundan dolayı helalin fazlasından bile imtina eder. Nitekim Peygamberimiz, müttakilere müttaki denmesine sebep, ''Mahsurlu olan şeylerden kaçınmak için mahsurlu bulunmayan şeyleri bile terk etmeleridir.'' buyurmuşlardır. Yani haramdan kaçınmak için helalin fazlasını bile terk etmeleridir. O halde şümüllü bir manada takva, din hususunda zararlı olan şeylerden kaçınmaktır ki, o zarar da günah ve helalin aşırı olanıdır. İşte takvanın izahı bundan ibarettir.''